TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı bu programı Gülistan Fırat hazırladı. Ses almada Semih Suat Sarı görev aldı ve sunucunuz Ben Aslı Hocaoğlu, TRT Türkü'de yeniden birlikte olmayı, türkülere can veren ustaları daha iyi tanımayı ve anlamayı, ölümsüz eserlerini birlikte dinlemeyi diliyoruz. Hoşçakalın.